''Şu dağlar ve taşlar yerinden ayrılmadıkça biz de bu meydanı bırakmayız.'' ''Buradan öteye geçemezsin.'' ''Beni kim durduracak peki?'' ''Ben Lat ve Uzza adına yemin ettim. O kuyuya ulaşmadan dönmeyeceğim.'' ''Ben durduracağım.'' Heh. ''Al işte böyle.'' ''Ben Hamza'yım.'' ''Ben de Ubeyde'yim.'' ''Ben de Ali bin Ebi Talib'im.'' Ha, ''Şimdi oldu. Siz bize densiniz.'' 43. bölüm. Savaş başlamıştı. Artık geri dönme ümidi yoktu. Ebu Cehil Kureyşlileri çarpışmaya teşvik ediyor. Siz Utbe'nin, Şeyben'in ve Velid'in ölümlerinden korkmayın. Onlar acele ettiler ve boş yere öldüler. Yemin edelim ki Bugün Muhammed ve arkadaşlarını yakalayıp iplere bağlamadan buradan ayrılmayacağız. Onları esir olarak Mekke'ye götüreceğiz. Sizin onları kılıçtan geçirmeye gücünüz yeter. Ama böyle yapmayın. Onları kıskıvrak yakalayın da atalarının dininden yüz çevirmekleymiş onlara gösterelim. Lat ve Uzza'ya saygısızlık etmekleymiş görsünler. Kılıçtan geçirmek için. Kesatmayalım. Evet, hadi saldıralım. Evet, hadi ki gücünüz yeter. Peygamberimiz de haydi kalkın. Genişliği göklerle yeryüzü kadar olan cennete diyerek asabını savaşa teşvik ediyor. Allah'ı koru Allah'ım. Bizleri mahcup etme Allah'ım. Müslümanlar beni dinleyin. Resulullah bugün öldürülen ve esir edilen her bir düşman askeri karşılığında mükafat müjdesi veriyor.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 Allah'ın Resulü size bir müjde veriyor. Cebrail elinde atının dizginleri olduğu halde aramızdadır. Savaş için hazırdır. Sükürler olsun. Ekber. Ekber. Sevinin ey Müslümanlar. Peygamberimiz İsrafil ve Mikail'in de yanlarında biner melekle aramıza geldiğini söylüyor. Dinleyin. Yüce Rabbimiz ne diyor?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 kafirlerin yüreklerine ise korku salmıştı. Kafirler etraflarında göremedikleri atların kişnemelerini duyuyorlardı. Esen rüzgardan son derece huzursuz olmuşlardı. Allah istese bir melekle yeryüzünün altını üstüne getirebilirdi. Ancak savaş meydanında çarpışan yiğitlere meleklerin varlığıyla destek olmak istiyordu. Okçular! İleri! Dikkat! Hazır olun! Fırlatın! Ya Allah! Bismillah! Haydi yürüyün! Savaş bütün şiddetiyle devam ediyor. Müslümanların şifresi Allah birdir manasına gelen ehat kelimesiydi. teketek yapılan vuruşmada büyük kahramanlık sergileyen Hazreti Hamza göğsüne nişan olarak deve kuşu tüyü takmış, düşman saflarını yara yara ilerliyor. Peygamberimiz Ebu Cehil ve Kureyş'in bazı liderlerinin Müslümanlara kılıç çekmek istemeyenleri zorla buraya getirdiğinden haberdardı. Dolayısıyla ashabına şöyle dedi. Kim Haşim oğullarından birine rastlarsa onu öldürmesin. Kim Ebu'l-Bahdeli'ye yer rastlarsa onu öldürmesin. Kim Abbas bin Abdülmuttalib'e rastlarsa onu öldürmesin. Çünkü onlar zorla savaşa çıkarılmışlardı. Ebu Cehil gibi bazı müşriklerse Müslümanlara yıllarca büyük sıkıntılar yaşatmışlardı. Ebu Cehil'i hiç görmeyen Medine'li Ensar bile. ...onun ne kadar büyük bir din düşmanı olduğunu öğrenmişlerdi. Ebu Cehil, aynı zamanda bu savaşta müşrik ordusunun komutanıydı. Pek çok Müslüman onu öldürmek istiyordu. Muaz bin Amr ve Muaz bin Afra isimli iki genç de onu arıyorlardı. Abdurrahman bin Affa şöyle dediler. Ebu Cehil'i tanır mısın? Elbette tanırım. Peki bana onu gösterir misin? Ebu Cehil'i ne yapacaksın? Duydum ki... Rasulullah'a sövüyormuş. Hayatım elinde olan Allah'a yemin ederim ki ben Allah'a söz verdim. Eğer onu görürsem ya öldüreceğim yahut da onun önünde öleceğim. Gençler işte bana sorduğunuz Ebu Cehil. Şurada atının üstündeki miferli adam. Demek Allah düşmanı Ebu Cehil bu. Yürü onu cehenneme yollayacağım. Al sana ya, Gördün mü işte Kim benden intikam alabilirmiş En güçlü En atak hayvanlarınız evinin de karşıma çıkın bakalım Önümde durabilecek misiniz Ben Ebu'l Hakem'im Ben Mekke ordusunun komutanıyım Ben Mekke'nin En şerefisiyim Cesaret benim özelliğim Anam beni bunun için doğurmuş. Bizler Usta savaşçılarız Önümüzde kimse duramaz Tüm Arap'lar gücümüzün önünde boyun eğecek. Ebu Cehil evet. orada işte. Ama etrafında çıtırları. onu koruyanlar var. Üstelik atının üstünde. Bense yayayım. Zırhı binecek ve miğferi var. Savunmasız Buna. olduğu anı kullanmalıyım. İşte şimdi tam zamanı. Arkadan yaklaşayım. Şimdi tam sırası. Al bakalım Allah'ım. Peygamberimize bu kadar kin beslemenin sonu ne oluyor bak! Ebu Cehil'in bacağının koptuğunu ve yere düştüğünü gören oğlu İkrim'e koşarak geldi. Baba! Baba! Lanet olsun sana! O benim babam! Allah'ım! Al bakalım! İlk, ah. ah. Koşun! Koşun! Savaş kızışmıştır. Muaz oradan ayrılmak zorunda kalır. Ebu Cehil ağır yaralıdır. Ah, beni Medine'nin koyun çobanlarımı yere serecekti. Ah, nerede Kureyş'in şerefleri? Ölümüm keşke dengim olan birinin elinden olsaydı. Hazreti Ali ve Hazreti Hamza savaş meydanında olağanüstü başarılar sergiliyordu. Hazreti Ali bir an arkadaşlarından Saad bin Haysemen'in zor durumda olduğunu fark ederek onun yanına doğru koştu ama yetişemedi. Saad şehit olmuştu. Allahım, senden geldik sana döneceğiz. Bizlere güç ver. Ayaklarımızı sabit. Kıl. Ebu Talib'in oğlu, buraya yaklaştı senin de işini bitiriyor. Sen kimsin? Miferinden yüzünü göremiyorum. Eski bir dostun diyelim. Atalarımızın dilini hiçe saymadan önce dosttu. Ne oldu? Korktun mu? Hayır. Çarpışmak istiyordum. Hadi gel. Kalkanımı ikiye ayırdın. Görmeyeni büyümüşsün. İşte hari. Şimdi köşeye sıkıştın. Bakalım nasıl kurtulacaksın. Ali, in. Al bakalım. Bu da Abdülmutalib'in oğlundan. Amca, tam zamanında yetişti. Ebu Talib'in oğlunu öldürmeye kalkıştı. Eceli Ebu Talib'in kardeşinin elinden oldu. Bedir günü baba oğul amca yeğen karşı saflardaydı. Peygamberimizin yanından ayrılmayan Hazreti Ebu Bekir. Düşman askerleri içinde oğlu Abdurrahman'ı gördü. Abdurrahman son derece güçlü ve savaşmakta istekliydi. Kılıcına güvenen kimse yok mu? Karşıma çıkmaya cesaret olan bir adam yok mu aranızda? Oğlu Abdurrahman'ın meydan okumasına dayanamayan Hazreti Ebu Bekir atıldı. Peygamberimiz onun ilerlediğini görünce kolundan tutarak Ebu Bekir sen bize lazımsın. ''Bilmez misin ki sen benim işiten kulağım, gören gözüm yerindesin.'' dedi. Oğlu Abdurrahman babasının elinde kılıçla üstüne yürüdüğünü görünce... ...geri adım atmak zorunda kaldı. Kureyş'in ileri gelenlerinden biri olan Nevfel bin Hüveylid de... ...bir yandan savaşırken bir yandan da şöyle bağırıyordu. ''Bugün Kureyş'in ululuk ve yücelik günüdür. Bugün... Muhammed ve arkadaşlarının hezimet günüdür. Bu adam Mekke'de İslamiyet'e karşı aşırı düşmanlık edenlerdendi. Peygamberimiz, Allah'ım Nehfel'e karşı bana yardımcı ol. Onun hakkından gel diye ilticada bulundu. Hazreti Ali onu savaş meydanında buldu. İlk vurduğu darbede kılıç felin kalkanını parçaladı. <gülüyor> Peygamberimiz savaşın sonunda nefel hakkında bilginiz var mı?" diye sorduğunda Hz. Ali ortaya çıktı. "Ben onu öldürdüm ey Allah'ın Resulü." Peygamberimiz bunu duyunca sevincini Allahu Ekber diyerek belli etti. Hamd ederek duasının kabul olduğunu söyledi. asr Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz.